Hazreti Ayşe yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescid toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki, Allah'ı ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi, durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize parz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama, siz usanırsınız buyurdu. Ey bu mükemmel davetin,